Allahü Alem. Alhamdulillah, yani haddana alıada. Vama kün <Sessizlik> nəhtedir, lewulah haddan Allah. Vama tevfin, qiyamat salamı illa bil Allah. Qad jaaet Rşulü Rabbimiz hak. Cüllü ala Rşulumuz Muhammed. Allahum cüllü. Cüllü ala يعود بك ربنا يحضرون، بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم هو في شأن صدر الله العظيم، الله منفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله الحي القيوم، حصلتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبداً، ودفعت عنكم سوء أبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله تعالى وتقدس حضرة تريث her an ve zaman bir şandadır, bir iştedir. Tabi bir iş onu başka işten meşgul etmez. سُبْحَانِكَ يَعْمِ اللّٰهُ شُغَلُهُ سَمْعُونَ عَنْ سَمْعُونَ Hz. Ali Efendimiz bu duayı zikreder. Bunu okuyan allah Teala Teala'nın mağfiret edeceğini beyan eder. Dualarım kitabında var bu da. Şüvarnekete ile başlamıyor da Efendimizlerimizin duası şüvarnekelen başlıyor katbi şerifte. Bu Ya men laşkulu diye başlıyor şeyde. Şu duaların kitabının firistiye bakarken Arapça duaların firisti de var mesela Ya men diye bakırsan sayfayı veriyor Türkçe sayfa yazmış. Ya men Arapça yazıyor da Ya men laşkulu semoynan semoyn. Ey o zat ki bir şey işitmek diğerini işitmekten onu alıkoymaz. koymaz. Ve bir şey yapmak, diğerini yapmaktan onu meşgul etmez. Yani bir şan, şan iş demek. Bir iş başka iş yapmaktan allah Teala'yı alıkoymaz. Aynı anda her işi yapar, her şeyi yapar. Bizim gibi değil, birini duyarken öbürünü duyamayız, birine bakarken öbürünü göremeyiz, bir iş yaparken başka iş yapamayız. Bizdeki noksan sıfat bunlar. Aciziyet. Mevla-u Teala da kemal sıfatlarla muttasıftır. Onun için Meşgul olmak yok. Yani meşgul olmak demek bir iş, başka bir işten onu alıkoyması diye bir e, sıfatı yok. Haşa. Mevla Teala şimdi e, ne iştedir? Yani şu anda ne iştedir? Şu anda. Her an bir iştir. Külle yevmin her gün demek de oradaki yevmin gün demek değil. İşte o tefsirlere, müfessirlere başvurmadan hadisleri falan bilmeden Kur'an'a mana verilmez. Sapıtır gidersin. Her an. An demek zamanın en ufak e, dilimi. Zamanın en ufak dilimi. Yani saniyeden de saliseden de daha az. An. Gösterim kapanacak kadar yani bir an. Saniyeden de az. Her an. Hüve Allah Teala fi Bir şandadır. Yani bir iştedir. Peki şimdi hangi işte der? Onun bir kıssası var sohbetlerde anlatıyordum Muiddin Arabi Hazretleri'nin balık e, Şey, Fahruddin Razi Fahruddin Razi Hazretleri'nin e, Medne-i ders okuturken Hadır Aleyhisselam'ın ona e, bu suali e, yöneltmesi onun cevap verememiz. Hatırlıyorsunuz onu değil mi? He? O derse geçti yani. Burada diyeceğim şudur ki eee Mevla Teala şu anda ne ne şandadır yani. Şu anda şu an derken kaçan geçti tabii de. Hep hep bir işte. Birçok işte. Ne işte? E, yani Fahrettin Razi de Buat-i tefsirini yaparken cemaattan biri ne dedi ona? Bir şey sorayım, buyur dedi, şu anda ne işte dedi. Böyle durdu, müfessirlerin imamıdır ama dedi, bunu yarın dedi şey edelim. Yarına kadar ben bu şeyi bir inceleyeyim dedi. Ondan sonra, yarın oldu, o düşünüyor ki kaç bin kişide talebe var Medine-i e de Ravzada. Herhalde orada çok kalmıyordu da misafir gelmiş. Yani ikametgahı değil ama geldikleri zaman okutuyorlardı tabi insanlar, istifade için geliyorlardı işte İmam Bukhari gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Medine halisinden Hacı'da orada, umrede bulunanlardan, hepsi ulemadan insanlar işte bize bir ders verin derler. E, o istiyor ki o zat olmasın yani, bu soruyu bir daha sorarsa cevabı da hazır değil, rezil olacağız. Ondan sonra bir de baktı, orada oturuyor. Eyvah dedi yine. Ders yaptı. Dedi cevabınızı hazır mı? Yarına kadar müsaade edeceğim. Peki dedi. Müsaade sizin. O kadar darlandı ki Fahru Razi. Hani ki avam diliyle konuşacak olursak karizmayı çizdirecek yani. Müfessirlerin imamı. Şimdi e ne şandadır diyor. Ne bilsin Mevla şu anda ne işte? e Bunu anla, şey demedi yani. Üçüncü gecem ne oldu? Çok darlandı. Yani diyecekler ki müfessirlerin imamı hap doldu yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ey imam bilemedin mi? Bilemedim ya Resulullah. Tamam o zaman söylersin. Yübdi'u ve la yübdedi'u la yübdedi'u de olabilir. Yarfav ekvâmen ve yadda'u ahirî tamam dedi elhamdülillah, dedi. uyandı. Hemen derse geldiğinde, inşallah adam orada olsun diyor bu sefer. Baktı ki orada duruyor. Tamam. Bildiniz mi dedi? Evet dedi. Ne iştedir dedi şu an? Tabi bu kaide, bir külli kaide. yübdiu muttasıl icat ediyor. Efendimiz Hazretleri böyle mana verdi buna. Muttasıl icat ediyor ne demek? Devamlı yaratıyor. Şu anda mesela Mevla, Kaç tane buğday tanesi yaratıyor? Kaç tane şu anda, şu anda? Kaç tane insanda ölüm yaratıyor? Kaç tane ceninde ruh yaratıyor, canlanıyor? Şu anda kaç tane annesinin karnında e, hayat üflenen var? Kaç tane şu anda ölen var, canı alınan var? İcat, devamlı icat. Ne kadar patatesler, hıyallar, karbuzlar, kavunlar, dünyanın neresinde ne hurmalar, ne zeyt ve, Kaç tanesi? Efendim ne diyorsunuz ona? Tomurcuk veriyor şu anda. Kaç tanesi meyveye dönüyor şu anda. Kaç tanesi neler oluyor şu anda? He? Hayvanlarda neler oluyor şu anda? Devamlı icat. Sen elini kaldırsın. Bak bunu icat etti şimdi. Şu anda şunu yaratmasa ben elim kaldıramam. Bak konuşmamı sıralı icat ediyor. Ne Ha işte konuşuyorum. Bu harfleri o icat ediyor. Yaratmasa konuşamıyorum. Felce oldum, lel oldum. Ha böyle bakıyorum. Mutasıl icat ediyorum. Ama kendisinde bir değişiklik olmuyor. Her şeyi her an değiştiriyor. Kendisinde yeni bir başlangıç olmuyor. Zatında bir değişiklik olur mu? Haşa. İsimlerinde değişiklik olur mu? Haşa. Sıfatlarında değişiklik olur mu? Haşa. Değişiklik sonradan yaratılanlarda olur. Yaradan da olmaz. Yarf-ı bazı kavimleri yükseltiyor ve dav bazı milletleri alçaltıyor. Devamlı. Bir adamı lider ediyor, bir adamı düşürüyor. Birini aziz ediyor, diğerini zelil ediyor. Şimdi meclis başkanı gitti işte. Bakalım yeni meclis başkanı kim olacak? Değil mi mesela? Aziz değil idi, cumhurbaşkanının vekili oluyor adam. O gidiyor, o geliyor. O gidiyor, o geliyor. Şimdi bakanlar hep değişecek. Bakalım kim geliyor? O gitti bakanlıktan, bakılan durumuna döndü şimdi. E şimdi bakan bakalım kim olacak da bize bakacak değil mi? He, Allah'ı baktırsın. Amin. İyi bakanları getirsin. Şimdi böyle devamlı yükseltiyor, alçaltıyor. Yükseltiyor, alçaltıyor. Galip ediyor, mağlup ediyor. Devamlı böyle şeyler oluyor. Ama bu illaki hükümetler, devletlerde olmuyor ki. İş yerinde oluyor. Efendim bir müessesede oluyor, kurumda oluyor, kuruluşta oluyor, dernekte de oluyor, vakıfta oluyor, medresede oluyor, tekkede oluyor. Her yerde biri yükseliyor, biri alçalıyor, biri itibar kazanıyor, biri itibar kaybediyor. Ne diyorsunuz ona? Bir şeyler yapıyorlar ya televizyonlarda. Art, urt bir şeyler. Ne o? Yok çıkan inen yapıyor. Daha bir ok veriyor. Gavurca neyse işte. Ha, int, unt bir şeyler yapıyor orada işte. Ulan anlayacağımız dilde yazdı. Gavur muyuz biz ya? Ondan sonra bak hiçbirinin adı kalmadı aklıma. Yani oktan anlıyorum onu. Çıkıştakiler iniştekiler. Değil mi? Bir adam bir laf söylüyor rezil oluyor. Hadi onu inişe geçir diyor. Bir adam bir laf söylüyor, rezil oluyor. O adamı yukarı çıkarıyor. He? He işte böyle, böyle işte. Böyle. Devamlı Allah ne yapıyor? Bir takımları yükseltiyor, bir takımları alçaltıyor. Bunu dedi yani deyince ozat oradaki zat o onu ayakta baktı şimdi maşallah müfessirini zamdan imamsın ya hakikaten falan diyecek zannetti o da dedi salli aleyhamen hallemek sana bunu öğretene salavat oku bakayım dedi <gülüyor> Allah <salli> <gülüyor> yani bilmez gibi soruyor bilir gibi cevap veriyor yani Hazır Aleyhisselam'ın haberi var gece ona kim öğretti onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Yani ey imam diyor, sen diyor hava atma bana. Üç gündür geliyorsun, boş gidiyorsun. Öğretene salavat okumakayım Yani gece seni rezil olmaktan Resulullah kurtardı. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarına giriyor insanların. Mevla böyle yapıyor. Şimdi biz de Mevla'ya e, yalvarıyoruz. Mesela şimdi bizimle ilgili konu. Şu anda Mevla neşe Bizi zikriyle meşgul ediyor şu an. Elhamdülillah. Bizi ibadetle meşgul ediyor. Elhamdülillah. İlimle meşgul ediyor. Elhamdülillah. Bizi buraya getirdi. Burada oturtuyor. Bizi konuşturuyor. Seni dinlettiriyor. Kulağında dinleme yaratıyor. Aklında anlama yaratıyor. Kalbinde tasdik yaratıyor. Ne oluyor sen oturuyorsun burada? Boş mu oturuyorsun burada? O adam. Belki kiminde bir acaba diyorsun bir eceba. Diyor musun? Bilmem dinleyenlerden vardır belki. Onda Mevla yaratıyor tabii. Şüphe gelse onda da Mevla yarattı. Ama sende de ne maraz var ki şüphe geliyorsan acaba? Altyapında bir bozukluk var demektir. O zaman o, kendin sorgula. E şimdi kulağına duyurmayı duymayı yaratıyor. Aklını anlamayı yaratıyor. Kalbine tasdığı yaratıyor. Benim aşağı, ağzıma, dilime konuşmayı yaratıyor. Şu anda o işte. Ama aynı anda birileri de kötü meclislerdeler. Öyle mi? Şu anda içki içenler var ha şu saatte. İftar yaklaşmış, oruç, Ramazan, hiç saygı yok. İçki içiyor bir de. Şu anda zinaden var. Onu Masiyet Meclisi'ne koydu bak. Onu her an bir şandadır. Onu isyanla meşgul ediyor. Gıybet eden var. Biz de ederdik belki ama şimdi sohbetteyiz bak gıybetten kurtulduk. Dedikodu eden var. İftiraden var herkes bir şeyi konuşuyor dır dır dır ağzı olan konuşuyor memlekette ne olacak şimdi şimdi meclis başkanı kim olacak kulis yapanlar var gidiyorlar geliyorlar her gün değil mi havanda su dövüyorlar bazı boş işlere de gidiyorlar tabii ne yaptı? mecbur sırayı bozmayalım diye gidiyorlar e şimdi her, her an bir şandadır bizi neyle meşgul ediyor onları neyle meşgul ediyor biz hamd ediyoruz bizi taatle meşgul ediyor kimilerini de masiyetle meşgul ediyor Günahlı. Allah biz onlardan eylemez. Onlarda ıslah ailesini iddia etmez. Tamam? Onun için biz dua ediyoruz. Ya Rabbi, her an bir kavmi yükseltirsin, bir kavmi alçaltırsın. Hadis-i şerifte teala ve Allah Teala bu Kur'an vesilesiyle bir kavimleri yükseltir, bazılarını alçaltır. Kur'an'a inananları, okuyanları, dinleyenleri, amel edenleri maddi manevi sahalarda yüceltiyor. Kur'an-ı Kerim'e hor bakanları, okumayanları, amel etmeyenleri, terk edenleri de alçak ediyor. Osmanlı ecdadımız, Selçuklu ecdadımız, atalarımız bin küsür senedir alp aslanlardan ağrı. Hepsi İslam ile, Kur'an ile ne oldular? Aziz oldular. Bizinkiler ne çıkarttı sonra? Laiklik, maiklik, işte din ayrı, devlet ayrı, şu ayrı, bu ayrı, şimdi 90 senede Yahya Hasan'ın böreğine döneceğiz. Sınırlar yine karıştı, içimiz karıştı, efendim millet o oturdum diyor lazım diyor bilmem ne, her taraf birbirine girdi. Çünkü İslam önde tutulmadı, Kur'an'a uyulmadı, Kur'an kardeşliği, İslam kardeşliği, ehl-i sünnet bütünlüğü ve birlikteliği tesis ve temin edilmeyerek e, milletin dini duyguları, maneviyat e, hissiyatı zayıfladı, köreltildi değil mi? Erbakan hoca anlatıyor, dinleyin onu şeylerini. Girin internetten yaz, Erbakan dinleyin. Sözüm süreci yazın çıkıyor. Şöyle efendim, 92'de konuşma, e, e, İsrail devleti, büyük Orta Doğu işte neyse, büyük Kür İsrail devleti Kürdistan projesi, hepsi çıkıyor. Adamı dinleyin. Dinlenilecek adam ya. Adam dinlenilecek adam. Adam hepsini söylemiş. Bak, Lozan'da diyor, mola verdik yaurlar diyor. Neler anlatıyor, neler anlatıyor? Niye? E Fransızlar Maraşa niye geldi diyor? Kendisi için değil. İsrail'e verecekti orayı, Erzurumavut diye. Öbürü Antep'e niye geldi? Öbürü Urfa'ya niye geldi? İngiliz bilmem Filistin'e niye gitti diyor. Onlar oralarda yerleşmek için gitmedi. Büyük İsrail projesi Erzurumavut. E peki bu Hristiyandır bunlar. Yahudiye niye hizmet ediyor? Çünkü Yahudi onları kandırmış, kitaplarını da bozmuş evvelce. Hristiyanlığın bazı mezheplerini Yahudi kurdurmuş Protestan'ı falan. Yahudi kurdurmuş. Zaten Yahudi orada Hristiyanlığı üçe bölen Yahudi zaten. Üçe bölmüş Haçlıları, Hristiyanları birbirleriyle boğmuş, öldürtmüş zaten yüzlerce sene. Şimdi bize Türk-Kürt yaptığı gibi. Orada da Hristiyan aynı dinden adamlar, e, Kürtle Müslüman, Türk demiş Müslüman. Nerede çıktı bu kavga? <gülüyor> Yahudiden çıktı anlat Orada Haçlılar nereden çıktı? Haçlılar niye birbirine girdi? Üç mezhep niye oldu? E, kaç yüz sene birbirini kestiler Haçlılık savaşları. Yani kafirlerin kendi aralarındakini diyorum. Bir de Haçlılar Müslümanlara saldırdı, o ayrı. Onu demiyorum. Kendi arasında niye vuruşuyor bu ya? Hepsi İsa Aleyhisselam aynı. İşte Lozan'da demişler ki bunlara, ya beş senedir savaşıyorsunuz, işte Çanakkale'ye geçemediniz. Sonra İstiklal Savaşı beş senede öyle. Bir haham, Yahudi haham, o Lozan'da inönünün de şeyiymiş, müsteşarıymış. <gülüyor> İnanın'ın müsteşarı da o Lozan'daki Yahudi adını da söylüyor. Er Erbakan Hoca. Hahan bilmem ne. Adamla o öbürlerine de diyor ki gidiyor. Hristiyanlara falan. Çok yoruldunuz, zahmet ettiniz. Biliyorum siz de İsa Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorsunuz. İsa Aleyhisselam gelmesi için de Büyük İsrail kurulması lazım. Büyük İsrail kurulmadan İsa Aleyhisselam inmeyecek. Çünkü İncil'de İsa Aleyhisselam geleceğini yazıyor ama ne zaman geleceğini yazmıyor. Tevrat Ahd-i Kadim, İncil'den önceki kitap Bizim elimizde orada yazıyor diyor. Hristiyanlar da ya ne zaman gelecek? Çok istiyoruz onu diyorlar. Diyor ki o ne zaman gelecek biliyor musun? Büyük İsrail kurulunca. Şimdi o Evangelist kilisesi bilmem ne buşmuş, babası oğlu falan bütün o adamlar kiliseyi değiştirmişler. Yani tarikat değiştirir gibi. E, bu gir yeni girdikleri kilise de Büyük İsrail kurulmadan İsa'cem gelmeyeceğine inanıyor. Büyük İsrail'de kurmak için Amerika seferber oluyor, Fransa seferber oluyor, İngiliz seferber oluyor. Bütün dünyanın gavurları gayret ediyor şu anda. Ver bak onuca işte 20 sene, 30 sene evvel, e, işte 2000lerde 15 sene evvel ne söylüyor? Suriye'nin işgal edileceğini söylüyor. Nereden biliyor bu adam Evliya mı? Çok Evliya olma lüzumu yok. Tam Mubarektir akade. Tehcüt kaçırmamıştır. Bizim Şaban Kalafat var. Onun baş, bayağı bir adamıydı eski kasteciler O bir kere bana anlatıyor da, ya dedi gece bir yere gittik. Yani beraber hep geziyoruz. Bir sarayda mılar, bir yerde miler? Ondan sonra gece iki mi oldu, üç mü oldu? Zaten bir mi ne yattık? Ben de tuvalete mi kalktım? Sarayın her yeri bir yerdeyizmiş misafir. Her yer kapı. O kapı, bu kapı şaşırttım dedi. Bir de girdim baktım takkesi başında kenarda böyle oturuyor zikir yapıyor. Şaban yolunu mu şaşırttın dedi bana diyor. <gülüyor> baktım diyor biz daha tuvaleti bulamıyoruz. O diyor teheccüde kalkmış. Oturmuş. Zikrini yapıyor adam. Teheccüd kaçırmamış derler. Teheccüd kaçırmamış. Allah öyle adamlara akıl verir. Öbür beyinsizler ne yapacak? Memleket bölündükten sonra vah vah vah vah vah. Orada konuşuyor. Demirel öyle bakıyor. Ne bakıyorsun? Bir de böyle yapıyor. Ne biçim konuşuyorsun diyor. Ne ne biçim konuşuyorum dedi ya. Irak, Suriye, İran, Türkiye. Biz halledelim bu Kürt sorunu bilmem nesini. Ne iş var Amerika'nın burada? İngiltere burada diyor. O da böyle yapıyor Demirel. Ya dış güçlere ipin sapın bağlı olursa dış güçlerin avukatlığını, borazanlığını yaparsın. O adam milli adam. Allah adamı, vatanını seven adam. Kürtlere de haksızlık edil edildi. E, bu haksızlıkları biz düzeltelim. İsmini geri koysun, köyüne at koysun, anasının dilini konuşsun. E, ne var yani? Allah Allah. Bunlar olsun. Ama şimdi plan başka. Şu anda plan Kürdistan değil ki. Plan Büyük İsrail. Ha işte Allah Kur'an'la yükseltir, Kur'an'la alçaltır. Kur'an'a bakanları Ecdadımız bin sene dünyaya hakim olmuşken, şimdi doksan senedir dünyaya rezil olmak. Bunun manası, hikmeti nedir acaba? Kur'ansızlıktan olmadı mı bu? Medreseyi kapattın. Tekkeyi kapattın. E şeydaları e, seydaları iptal ettin. Doğuda kimlerin lafı geçiyordu? Seyitlerin, seydalar. Kimlerin lafı geçiyordu? Alimlerin, şeylerin. E, medrese yasak. Seyda yasak. Doğuda Mehmet Eminer Hoca gibi şeydalar rahmetullahi aleyh. Kan davaları, aşiretler birbirine girecek olsa mahkemeye lüzum yok. Seyda gelirdi, alim zat sulh ederdi, kararı verirdi, bitirirdiler. Ama sen şimdi seyitler itibarsız. seyit lafı bile yasak. seyitin lakabı da yasak oldu. Seyit yasak, şeyh yasak, alim yasak, müderris yasak, medrese yasak. Ne oldu? İşte Erbakanca orada anlatıyor. Lozan'da dedi ki bu Yahudi bunlara siz bizim için çırpınıyorsunuz. Hani Büyük İsrail kuracağız diye uğraşıyorsunuz Maraş'ı, Antep'i, şurayı burayı işgal ettiniz Fakat tutunamıyorsunuz Orada bir sütçi imam çıkıyor Sizi kovuyor Orada bir nene hatun çıkıyor Sizi kovuyor Yani perişan oldunuz e, Maddi manevi sıkıntıya girdiniz Bir mola verin demiş Yahudi 5 sene orada Çanakkale, 5 sene bu Yani İstiklal savaşları Hiçbirinde de yeni, yenemediniz Anadolu'da bir devlet olmasın Ya olmasın ama oldu işte Allah yine bu son devleti nasip etti bize. E şimdi onun için ne yapmanız lazım dedi Yahudi? Biraz mola verin. Niye mola verin? Bunların imanı sağlam dedi. Şimdi sen nene hatunla nasıl uğraşacaksın? He? E, İstanbul işgal edilecek. E, ulema, evliya asker baş edemiyor. Gittiler bir neneye. Evliya Allah'tan bizzat bir neneye gitti. Dedi ki sen duası makbul bir nenesin. Salihatı nisvedensin. Dua buyurun İstanbul ferişan olacak. O kadıncağız ne dedi? Annemiz. Bunu hala der beri yani anlatılan. Dedik ya Rabbi ben dedi Müslümanlara bile saçımın telini göstermedim. Şimdi sen beni gavura mı açacaksın? Kırk tane hatim yapsan neye yarar? Bin tane hava sokusan neye yarar? Öyle bir nene devirir gönderir Rus'unu da Yunan'ını da. Mesele buydu. İşte Yahudi bunu sezince dedi ki bunların imanı çok kuvvetli. Bunlarla başlayamazsın sen 10 senedir uğraşıyorsun, mola verelim dedi. Biz dedi şimdi Lozan'da şartları kabul ediyor gibi gözükelim, sonra sevri dayatırız. Şimdi sevri dayatma zamanı geliyor işte. Şu anda molayı, mola çok sürdü. Molayı bitiriyorlar şimdi. Çünkü Yahudi niye dedi? Bu millet çok Müslüman, Kur'an okuyor, Kur'an'a bakıyor, Kur'an'la amel ediyor. Bunları alçaltamayız yani bunları yenemeyeceksiniz dedi. Ne olacak? Siz şimdi ne yapın? Bir şey yapmayın dedi ya. Sadece şunu yapın, bu milleti dininden uzaklaştırın. Kur'an'dan uzaklaştırın. Ne yapın? İşte kültür emperyalizmi denen mesele. İsimlerin yarısı gavruş mu olmaya başladı? Ondan sonra kanalların artmasıyla, internetler bilmem neler tabii onlar da biraz planları kadar erken iş yapamıyorlar. Bu mola zarfında kanalları çoğaldı. Kanalların hepsinden zehir akıyor. Birçoğundan. Burada diziler çıktı. Filmler çıktı. Bu millete efendim adam dayısı, dayısı yeğeniyle bilmem öbürü yengesiyle bilmem neyle e ilişkiye girdiği dizileri seyrettiriyorlar hala. Bu diziler bu memlekette normal gelmeye başladı. Yeni gelen gençlikte nesilde ne var ya bunda? Film. Ondan sonra işte uyuşturucu meseleleri bir nesil mahvedildi. Ondan sonra Kur'an yasak, Elifba yasak, Osmanlıca yasak, Arapça yasak. E şimdi mezar taşını okuyamıyor, dedesini tanıyamıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir Ehl-i Sünnet kitabı karıştı kaldı. Ondan sonra ne yapın? Medreseleri kapatın. İmam Hatip bir Hatip açarsınız okulla. Okul zaten don lastiği gibi. Ne ders verirsen o, o dersi öğretmen işleyecek. Öğretmenler Medreseden okuyacak adam lazım ki öğrensin. E, i̇lahiyatı ilk kurdular. Büyük hocalar geldi. Ee, Ahmet Davutoğlu hoca gibi rahmetli, rahmetullahi aleyh, müslim işareden, ezher ulemasından. İlk onlar açtılar. Ya, bu Hayrettin Karaman bile onun talebesi. O diyor o zaman bu Hayrettin bile diyor kendini müştehit zannediyor. İmam-ı beğenmiyor bu diyor. Ta o zaman Hayrettin Karaman'ı tespit etmiş. Ahmet Davutoğlu hoca efendi. Bu başbakanı demiyorum ha. Ha. o zat gibi alimler geldi biraz bir şeyler öğrettiler ama ondan sonra seviye düşe düşe düşe kalite düşe düşe düşe Mustafa kitaplarına kadar düştü e şimdi Mustafa kitaplarını okuyor onu okuyan Caferilik 5. ve 5 mezhep varmış birincisi Caferilik ya 5 mezhep nereden çıktı Caferilik batıldır sahabeye sövüyor Kur'an'a eksik diyor böyle mezhep mi olur Halep'e oku diyorsun. Bu nasıl imam olacak, müftü olacak başımıza? E durum bu oldu. Çünkü ne dedi Yahudi? Mola verin. O arada dedi, milleti yumuşatın. imanı zayıflatın. Kültürü bozun. Eski gelenek görenekleri tahrip edin. Dini yol din yolundan ayırın. Kur'an'dan bunlar uzaklaştırın. Kürşilin dediği gibi bu Kur'an bunların elinde varken Asla biz bunları yenemeyeceğiz arkadaşlar bu iş kesinleşmiştir dediği gibi Churchill'in toplantıda elinde getirip gösterip de bu Kur'an var ya dedi bu bu bunların el. Şimdi Kur'an elimizde evimizde kütüphanemizde başımızın üstünde ama kalpte Kur'an kalmadı akılda Kur'an kalmadı hayatta Kur'an kalmadı toplumda Kur'an kalmadı alışveriş hayatına kalmadı kılık kıyafette kalmadı evlenmede boşanmada kalmadı Kur'an'ın hiç büyük bir şu anda geçerli değil. Hal böyle olunca sen ne yükselmeyi bekliyorsun? Tabii ki böyle rezil olacaksın. Allah her an bir şandadır. Bir kısmını yükseltiyor, bir kısmını alçaltıyor. Kur'an'la yükseltiyor, Kur'an'la alçaltıyor. Sen niye bin sene dünyaya hakim iken, bu kadar devletler kurmuş kaldırmış iken, şimdi niye rezil oldun 90 senede? İçin dışına çıktı, her yer perişan oldu. O zaman kolay lokma olurlar dedi Yahudi. Dinden uzaklaştırırsanız kolay lokma olurlar, savaşsız da bu işi halledebilirsiniz. Bak şimdi hiç Türkiye'nin içine bir savaş bile çıkmadan Kürt devletini dibimizde kurdurarak Büyük İsrail'i kurduruyor. PYD dediğin adamlar kaç bayrak asıyor şimdi? Boşalttıkları yerlere üç bayrak. Bir kendi paçavralarını, bir Amerikan bayrağı, bir de İsrail bayrağı. Üç bayrak asılıyor vududumuza şu anda. Türkmeni, arabı kovuyor, adamlar ne yapsın canının derdine düşmüş. Bizinkiler de ne yapsın? Mecbur alacak. Adam gelmiş muhacir. O almak lazım. Yoksa olmaz. Allah razı olsun. Onlara bakıyorlar, ediyorlar. He onları alıyoruz. Biz alıyoruz, ediyoruz. Adamın yerini boşaltıyor. Üç bayrak dikiyor. Bir İsrail. Çünkü neden Erz-i Mavut? Nil'den Fırat'a. Minen Nil ile Fırat. Adamlar bu hesap üzerine çalışıyor. Bu arada da Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Light İslam, ılımlı İslam, dinler arası diyalog, Cihat yok, şuur yok. Yavudin de Cennet'e gidecek, Ermeni de gidecek, Hristiyan da gidecek. Kol kola Mardin'den bilmem ne. Tattıravalli'den geçiyorlar, Cennet'e giriyorlar, papazlar, ağamlar, müftüler falan. E biz bunları senelerce anlattık. Gelinen noktada iflas kaçınılmaz. Az daha vatanımız bölündü bölünecek tehlikesiyle karşı karşıya. Dinleyin bu Bakan hocayı. Bu adam bu Suriye'nin işgal edileceğini nasıl bildi? Bu adam bu Kürt Devleti'nin kurulup da Büyük İsrail'e hizmet edeceğini nasıl söyledi? Aa bak oldu, çok da geçmedi yani. 20 sene, 15 senelik laflar. Ama sen niye uyutuluyorsun be mübarek adam? Kim bu projelere hizmet ediyor? Bunu niye tanımıyorsun? Vatan giderse din de kalmaz. Ar dar harp olur. dar harp oldu mu ne cuma kalır ne bayram kalır. Bütün ibadetlerimiz altışta olur. Bak şimdi dar İslam'dayız, Müslüman yurdundayız. Bura işgal olur. Adam durmaz ki Mersin'e kadar, Adana'ya kadar İsrail'in haritasında. Çünkü diyor Allah bize bunu vaat etti Tevrat. Allah nerede sana vaat et? E neler var yeriz ve aibadiyas salihun. Salih kullarım dünyaya varis olacak buyurdu. Tevratta buyurdu bunu. E sen salihsen Allah sana nasip eder. Sen Musa Aleyhisselam'ın dinini tarif ettin, kitabını değiştirdin. Ondan sonra gönderilen peygamberleri inkar ettin. Oldun talih. Kötü, fasık oldun. Sapık oldun. Dinsiz oldun. Allah sana bunu vaat etmedi ki. Ama adam tabii kendi kitabını öyle okuyor. Yani zaten Tevrat'ın aslında da yok bunlar. Kabala denen bir şey uydurmuşlar. Papazların tefsirleri, hahamların tefsirleri. O kabaladan alıyor, o yorumu Allah'ın kitabına katıyor. Hahamın yorumunu katıyor oraya. Hristiyanların da papazların tefsirlerini, tevillerini İncil'e kattıkları gibi Allah'ın halis kelamı kalmadı. Bunların kitaplarında. Karışık oldu yani. İşine geleni alıyor, atıyor. Onun 40 kırk tane İncil çıkıyor, onun için kaç tane Tevrat çıkıyor. Yoksa Allah'ın kelamı bir kere, bir kere indi. Bundan dolayıdır ki Mevla Teala her an bir şanda yükseltir, alçaltır. İşte bize elhamdülillah yine biz müslüman olduğumuz için ve lillâhl ve lirrasûli izzet ve şeref Allah'a aittir. Rasûlüne aittir. velil-müminin müminlere aittir. Biz de müslüman olduğumuza göre Allah bizi aziz etti. İslam da aziz etti. Kafirliğe dönüp de zelil olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi biz izzet sahibiyiz. Biz şerefli insanlar. Fakir de olsak şerefliyiz. Hakir de olsak şerefliyiz. Yani dünyada biz itibarsız da olsak şerefliyiz. Çünkü şeref ancak Allah verir. Aziz odur. İstediğini aziz eder. Bizi aziz etti. Neyle? İmanla. Allah'a inandığımız için bize aziz verir. Her an Mevla böyle yükseltiyor, alçaltıyor, yükseltiyor, alçaltıyor. Şimdi allah Teala bazı zahiren olur, bazı manen olur. Yani biz manen aziziz. Ama allah Teala zahiren de bize izzet nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine. Bu Müslümanların çektikleri çileleri. Ya Rabbi o Doğu Türkistan'da küçük, 4 yaşında çocuğun geliyor kafasını eziyor. O Çin gavuru. 4 yaşında çocuk kaldırımda ya. Gitmiş onun kafasını ezmiş. Vuruyor, dövüyor çocuğu, kafasına taşı vuruyor. Ya ne yaptı bu çocuk sana? Aa, şimdi kaç kişi oruç tuttu diye öldürdüler. Bu, bu Ramazan, bu Ramazan. Kaç kişi oruç tuttu diye şehit oldu. Siz burada kolay kola oruç tutuyorsunuz, bir de günler uzun hava sıcak diyorsunuz. Yazık size ya. Adam oruç tutayım diye öldürüldü ya. Bu, bu nimeti, bu bolluğu nerede buluyorsunuz? Yine bir İslam serbestliği var. Ne, ne olacak? Doğu Türkistan Çin işgalinden sonra 35 milyon öldürüldü. 35 bin değil. Yanlış duymadınız. 35 milyon Doğu Türkistan hem de ne mübarek Müslümanlar biliyor musunuz? Aksakallı böyle. Yani. Dedeler neler? Bunlardan 35 milyon öldürüldü. Soykırım yapıyor zaten doğum serbestliği yok. Doğurmak yasak vesaire vesaire. 35 milyon adam öldü. Oruç tutturmuyor, namaz kıldırtmıyor. Böyle bir zor... Oruç tuttu diye adam öldürülür mü ya? İlle şarap içeceksin. Şarap içmesen öldürüyor. İçki yani, içkiyi dayatıyor. Ona. Niye? Bozacak. Müslümanlık kalmasın. Kur'an'ı bunların elinden almazsak bunlar bize tehlike. Asimilasyon yapamıyoruz. Ne olacak? İçki içecek. İşte Rusya yaptığı gibi. içki bedava verdi Türkiye Cumhuriyet'lere. 70 sene Rusya işgalinde içki bedavaydı. Niye? Sarhoş olsun, Ayyaş olsun. Hiç kafayı başına kaldıramasın. de uğraşamasın. Dininden gafil olsun. Yine bile o kadar Müslüman var oralarda elhamdülillah ya. 70 sene adamlara bedava içki verdi ya. Bu Çin zorla bedava da değil. İçmeyeni vuruyor öldürüyor. Böyle ya. Kurban olduğum Allah'ım bizi zahirende azizeyle ya. Zahir. Doğu Türkistan'a yardım eyle ya. Zahir. O Müslümanların orucuna namazına karışmalarında bu Çin gavurunu geri çektir ya Rabb'e bu Çin gavuruna kurban olduğum sen aciz kalmazsın. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Çin bir milyarmış, bir buçuk milyarmış. Sana ne Allah'ım? Sen onları bir saniyede helak edebilirsin. Allah'ım sen bunların belasını kurban olduğum çek Doğu Türkistan üzerinden ya Rabb'e Azaplan işkencelerini kaldır ya Rabb'e. Doğu Türkistan'a bir hürriyet, İslam hürriyeti ver ya Rabb'e. Evlenip doğurmalarını bolca Müslüman yetiştirmelerine özgürlük ihsanıyla ya Rabb'e. Ve ya hayran Nasirin ve ya hayran. Bir yandan da kendi durumumuzu düşünelim yani. Mevla bize ne nimetler verdi, bize neler soracak? Buradan da biz de ahirette ne cevap vereceğiz? Bu da tehlike. 13'ün daima yükselten, alçaltan, yaratan, her an ve zaman bir şanda olan Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Ve ya Rabbi bizi, bu anda bize hidayet yaratıyorsun, sohbet nasip ediyorsun, ilim nasip ediyorsun. Bunu daim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Daim eyle ya Rabbi. İsyan yaratma bize ya Rabbi. Amin. İmam Hasan Efendimiz daha tabi iken İmam Hatibi Karahzemi Hazretleri anlatıyor. Rumların kralı halifeye büyük bir mal gönderiyor bir elçi ile beraber. Diyor ki alimlere alimlerinizi toplayın. Üç şey şüal su edeceğiz size. Cevap verirseniz bu işte o servet bir servetlik mal neyse bunu size bezledeceğiz, vereceğiz. Eğer bu cevapları sizin ulemanız veremezse sizden harac isteyeceğiz, vergi isteyeceğiz. E bütün alimler, tabi o zamanlar Rumlar da güçlü, daha fetihler olmamış. Tabii Bizans var, her şey var o zaman. Alimlere geliyor kimin zamanı? Daha İmam-ı Azam Efendimiz bile çocuk. O kadar eski. Hiçbir alim ikna edici bir cevap veremiyor. Veremeyince İmam Azim efendimiz de babasıyla beraber, babası da o mecliste, sabi çocuk hazır, diyor ki bu Rumi'ye yani Rum'a cevap vermek için babasına diyor, alimlere de şey de ya ben çocuğum, izin versinler bana da ben ona cevap vereceğim. Cevap verecek fakat, e, tabii onu bakınca diyorlar sana bu cevap versin mi? Diyor, sana mı soracağım diyor. Orum şaşırıyor tabii çocuk ya. Bu kadar yaşlılar veremedi. Evet bana soracaksın ne var diyor. Sorayım diyor o zaman. Sorma diyor öyle. Sorulur mu diyor. Niye? Sen diyor yukarıdan soruyorsun diyor. Ben cevap vereceksen ben oraya çıkmam lazım diyor. Sen bir aşağı in bakalım diyor. Minbere ben çıkayım diyor. Yüksek yere. Öyle yaşamıyorsun. Soru soran hatta olur diyor. Ben cevap makamıyım diyor. Allah Allah diyor. Bir şeye şaş kaldık bir iş ama diyor yani o da bir dalga geçeceğiz herhalde diyor yani. Rum iniyor. bu Hanife radıyallahu teala. Sor bakalım diyor. Ey şenkane kablallah. Allah'tan önce ne vardı diyor. Birinci soru. Allah'tan önce ne şey vardı, ne şey mi? Buyuruyor ki bu Hanife radıyallahu anh. Adet bilir misin diyor. Sayı sayı. Bilmez olur muyum diyor. Vahid nedir diyor vahid? Diyor, Vahid bir demek. Ondan önce bir şey var mı diyor? Yok sıfır diyor. Bir, birle başlar diyor. Peki diyor, bu bir diyor, mecazi, lafsi sadece senin bir demenden bir olmuş yani, biri bulmadan evvel o da yokmuş. Senin diyor, lafzan, söyleyerek, mecazen, bir dediğin şeyden evvel, hiçbir şey yok diyorsan, Hakiki bir dediğimiz Allah'tan evvel ne olabilir diyor. İkna oluyor. Birden evvel bir şey yok diyorsun. Mecazi birden evvel bir şey yok. Hakikaten yok işte. E nasıl oluyor e, hakiki bir Allah, Allah bir diyoruz. E, nasıl ondan evvel bir şey olacak o zaman? Tamam. Peki diyor. allah Teala'nın vecihi yani işte cemali hangi cihettedir diyor yani. Allah hangi yöndedir diyor. Hani Vahabilerin üstte demeleri gibi haşa İmam-ı Azam diyor kandili yaktığın zaman diyor yani mum, o zamanlar kandil zamanı fener kandili yaktığın zaman diyor onun nurunun yüzü yönü nereye bakar diyor nurun ışığın yönü nereye bakar diyor Hani ışığın önü bu taraftır neresi öndür neresi arkadır diyor ya diyor o nurdur diyor dört ciheti istihap eder kaplar diyor Peki diyor, bu benim yakmamla yanan, üflememle sönen, zail bir, mecazi bir nur, bir ışığın, önü bura arkası bura diyemiyorsun, yüzü diyemiyorsun, ciheti yönü diyemiyorsun. Ya gökleri, yerleri yaratan, güneşin, ayın bütün nurları yoktan kalk eden, e, bu güneş sönmüyor, ay durmuyor, bu baki, daim bu kadar feyizleri, feyiz de nur demek. Yani bu kadar nurları yaratan Allahü Teala nasıl ciheti olur diyor. Mecazi üfledim mi sönen ışığın yönü yok. Her tarafa böyle aydınlatıyor. Aynı. Ya bunun yönünü bulamıyorsun. Mevla nasıl yönü olsun diyor. Nurları yaratan olur diyor. Peki diyor. Bir şey daha kaldı. Nedir o? Allahü Teala şu anda neyle meşguldür diyor. Külle evmin övü Diyor ki Allah Teala şu anda neyle neyle yani e, meşgul derken a, bir işi yaparken öbünü yapamıyor anlamında meşgul. Ne yapıyor yani demek? Ne yapıyor? Diyor ki işte senin gibi diyor Allahu Teala hakkında ilmi marifeti, itikadı düzgün olmayan adam minberdeyken onu indirir, indirdi diyor şimdi. Benim gibi muvahid, Allah'ı iyi bilen birini de ben çocuk da olsam işte bak ben şimdi buradayım diyor sen de ordasın diyor. İşte şu anda bununla, bunu yaptı diyor. Her an bir şey, külleyev min hüve şe'n. Her an Mevla bir şandadır. Yükseltiyor, alçaltıyor. Ben ikna oldum dedi. Parayı da onlara bıraktı, yani devletin bütçesine. Ondan sonra memlekette görüdün. İbn-i Nüceymi Hazretleri, eleşba ve nezari de bunu zikrediyor. Yani nasıl i̇mam Azam oluyor, Allah vergisi, daha o zaman Sabi'ydi, o kadar hocalar şeyhleri görmemişti, yine de yaşlı alimlerin cevap veremeyeceği, ikna edemediği işe adamı susturdu ya. Yani. Onun için Rabbimiz Tebâreke ve işte diyor ya, malı isteyene, dünyayı isteyene, ilmi istediğime, sevdiğime veririm. E şimdi ilimle meşgul ediyor din ilmiyle meşgul ediyor. Fati ile meşgul ediyor. Şu anda bu şandadır. Bizim hakkımız da bu şandadır. Başkaları hakkında başka şandadır Rabbim Tebaraka ve Teala Hazretleri. Allah Teala cümlemizi Kur'an'la yükseltsin, aziz eylesin. İlimle terfi eylesin. Bizi raf eylesin. En yüce makamlara ulaştırsın. Cehaletin verdiği rezillikten muhafaza eylesin. Rabbimizi bilmemekten, tanımamaktan, Ehli Sünnet'e muhalif inançlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala hep böyle zamanlarımızı vakitlerimizi rızası üzere geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bugün yine yarhamerrahimin. 10. gün bugün. Ben dün öyle dedim ama 100 kere rahim okuyoruz. 100 kere subhanallah bir okuyoruz. Kelime-i şehadetler okuyoruz. İstiğfarlar ediyoruz. Aradan sonra dönüp inşallah ilmimizle meşgul oluyoruz. Evet geçen dünkü derste de beyan ettiğimiz hadis-i şerifin izahına devam edelim. Kainatın Efendisi buyurdular sallallahu teala aleyhi ve sellem festektirû fî min arba'a hısal. ramazan Şerif ayında dört hasleti çok yapın. Bu konuyla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Bunu yani yine bir 20 günümüz var, neyse 19 günümüz var. Bu arada telafi edelim. İhmaller oldu, gafletler olmuştur. Bu zikir çok yapın buyuruldu, emredildi. Az yapıldıysa sünnete muhalefet olmuştur. Onun için bunun telafisi için şimdiden e, harekete geçmek lazımdır. En başlarda da diyemedik. Daha başka konular geldi, geçti. Onun için siz Ramazan şerifte dört hasleti çok yapın. Bunların ikisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. ki Allah'ın rızası her şeyden büyük. E, onun rızasını kazanan bütün azaplardan kurtuldu. Cennetin bütün makamlarına nail oldu. Çünkü rıza bu. Bu rızayı neyle kazansınız buyurdu. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına dair şahitlik edersiniz. Kelime-i okursunuz. Buyurun. <Sessizlik> <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abduhu ve resuluh. Bu kelime-i ile iki şeyle Rabbinizi razı edersiniz. Bunlardan birisi kelime-i Ramazan-ı Şerif'te çok yaparsınız. Sonra ikincisi Allah'ımızı razı edecek amellerin çok yapmamız emredilen ve testagfirûnehu nehu u Teala'dan manfiret talep edersiniz. Yani bağışlanmak istersiniz. Yani istiğfar demektir. Bu istiğfarla ilgili biz bir lafız seçtik yani dergide de işte bu lafız hakkında hadis-i şerif varid olan Tabii istiğfarın birçok lafızları var. E, i̇stiğfar Risalesi var benim. İstiğfar Risalesinde çok farklı istifar lafızları var. Çok da önemli bir kitap. Ama e, en sahih, en kolay, en kuvvetli rivayet olarak Estağfirullahe lezî la ilâhe illâhû el hayyel qayyûme ve tübü leh e, lafzını seçtik. Yalnız Ramazan-ı Şerif'e maksus olmak üzere bunun fazileti, istiğfarın fazileti hakkında bazı adı şerifler rivadet edelim. Bu i̇bn Abbas radıyallahu anhüma'dan rivadet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اِنَّ ف۪ي رَمَضَانَ يُنَاد۪ي مُنَاد۪ينَ بَعْدَسْفِ الْزِلِيلِ evveli Ramazan-ı Şerif'te bir münadi seslenir gecenin ilk üçte biri geçince. Şimdi zaten gece bir avuç, yani bazı rivatlerde son biri ama sonuçte biri her gece var, Ramazan'da değil, her gece var. Onun için bu ilk üçte birden sonra Ramazan-ı Şerif'e mahsus, bunu daha başlıyor. Çünkü müjde artıyor bunda. İlk üçte birde de neye göre hesap edersiniz? 9'a e, çeyrek kaladan akşam girdi, 9'a 10 kala diyorsunuz. İşte 3'ü 20 geçede imsak diyorsunuz. Bu arayı hesap edersiniz. 10 dakikada buradan koyduğunuz zaman 10 11 12 1 2 3 etti? 6 saat 6 buçuk etti. 6 buçuk saatlik şu anda bir gecemiz var anlaşılan. Öyle mi? Bu 6 buçuk saatlik gecenin 6 yani olsa bölsek ne ederdi? 3'te biri he? 2 saat ederdi. E yarım nasıl? 30 dakikayı da 3'e böl 10 dakika 2 saat 10 dakika Geçtikten sonra ne oluyor? Gecenin ilk üçte biri geçmiş oluyor. Yani şimdiki takvimle bakarsak 9 10, -10 kala gece giriyor. Akşam oluyor. E buna koyun 2 saat 10 dakika. Ne etti? 11 11'de bu nida başlıyor. E Millette teravide de oluyor yani. Namazda da oluyoruz. Hep namazda olduğumuz bir saat. Ne? Maşallah iyi denk geliyor. Yatakta denk gelmiyor yani. Değil mi? Bir de batakta denk gelir, yatakta denk gelir. Çok kötü olur. Ne buyuruyor? Bir münadi sesleniyor. Yani Allahu Teala tarafından bu seslenen nida diyor. <gülüyor> bir şey isteyen var mı? Ona verilecektir. Mesela size bir şey vereyim, şifre. İmamın aminleri saniye meselesiyle o anda melekler amin diyorlar. Denk getiren Geçmiş gün günahları mağfiret olundu meselesi. Yine e, ulema buyuruyor ki bir hacetiniz varsa önemli bir dileğiniz imamın amin deme anında niyet tutun siz de amin derken o şeyin hallolması için amin. Siz onu dediğiniz anda yani şimşekten daha çabuk muradınız hasıl olur. Tutturmak meselesidir. E şimdi madem bu nida 11 gibi şu andaki hesapla başlıyor e biz de o arada namazda oluyoruz. E o namazda da her rekatta bir amin fırsatımız var. O aminlerde şuur üzere olsak, aklımız başımızda huzur üzere olsak ve ne muradımız var dünyalıktan veya ahiretlikten veyahut ümmetin kurtulması daha önemli bu kadar sıkıntılar. Bir aminde Filistin'e, bir aminde Myanmar'a, değil mi? Kestiler doğradılar adamları. Diri diri kesip yiyorlar. Gavurlardan. Çıt yok. Avrupa Birliği çıt yok. Çin'de köpekleri, kaç bin köpek, elli bin köpek mi? Köpekleri kesip yiyecekler diye festival vardı. Bütün gavurlar ayağa kalktı. Tamam, köpekler de kesilmesin, yenilmesin. Öyle şey olur mu ama çünkü onlar köpeklere dövüyorlar. Önce zevk almak için bilmem adrenalin mi diyorlar, bilmem ne, köpeği, efendim neler ediyorlar köpeği. sonra canlı canlı kesiyorlar etini, Böyle zalim gavur bu çın gavuru. Köpekten zevk alıyor köpeğinin bağırmasından. Bizim Türklerde de zındıklar var. Geçen köpek avladı diye herif silah çekti. Dört kurşun kaç kurşun attı köpeğe. Köpek can çekişti orada öl. Nasıl vereceksin bunun hakkını ahirette? Hayvan hakkından nasıl kurtulacaksın ahirette? Mevlada o köpeği seni vurduracak orada. Can çekizeceksin bir de ölemeyeceksin. Ahirette ölüm de yok. Hadi o köpek öldü kurtuldu. Sen hiç ölemeyeceksin. Be zındık. Hayvan avladı diye çekip vurulur mu? Çin'de yavur arıyoruz. Sanki Türkiye'de zındık yok. Ama onlar köpekleri kesecekler diye 35 milyon Doğu Türkistan'ı Müslüman'ı doğradılar Kestiler kafalarına sıktılar, kurşunla taradılar Gavurlardan çık çıktı mı? Mayanmar için tık çık diyorlar mı? Yok. Ama şu köpekler için Yani Müslüman'ın köpek kadar değeri yok. Bunların nazarında ama Allah'ın dinde de bu Avrupa Birliği gavurlarının, bu zındıklarında köpek kadar değeri yok. ''Ulâkekelen'âm'' <gülüyor> ''Onlar davarlar gibidir, bel-hûmeddal'' <gülüyor> ''Hayvanlardan da sapıktırlar.'' Ayeti bu gibiler hakkında natıktır. E şimdi, e, bir aminde mayamları düşünsek, bir an bir şey isteyen var mı verilecek? Bir aminde Filistin bir aminde Mısır'daki idamlıkları, bir aminde e, Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizi Sıkıntıdalar. Şia orayı karıştırıyor. Böyle dolu Doğu Türkistan'ı. E ondan sonra e, dolu amin var. Kaç amin hakkımız var imamlan? Farzda iki var. E, teravide yirmi var. Vitirde üç var. Etti yirmi beş. Yirmi beş tane amin kabul saati var. Ama tabi denk getirme meselesi. Eee o anda imam başlarsa kıraata falan az bir zaman var. Bazı imamlar da bir antika. Geçen bir imamın arkasında kılıyorum. Amin diyemeden o sureye başlıyor. Ya öyle bitiştirilir mi? Sen de amin diyeceksin. İmam efendi ne zaman amin dedin ya? Sen ne zaman amin dedin? E şimdi sen amin derken ben de diyeceğim da. Alinin nununu bitiştiriyorsun. Kulü Allah'ın kulü ne? Arada nefes müyü almıyorsun ya? Bir tane imam öyle rastladım geçer. Onun için e, e, tabii ki imam amin diyecek ki e, değil mi? Cemaatte Amini kabul edilmesi denk gelsin. Ondan sonra bu aminlerde de gaflet etmeyeceğiz inşallah ve böylece bu fazilete ereceğiz. Bir şey isteyen var mı verilsin? Af isteyen yok mu? Günahlarını Allah'ın örtmesi için. Bağışlanma talep eden yok mu ki onun günahları bağışlansın? 11'den sonra başlıyor. Başka gecelerde seher ise orada 2'de e şimdi Ramazan'da ilk üçte birden sonra. İstigfar eden yok mu? Ramazan'a mahsus bu. Vakit genişletildi yani. Pay arttırıldı. Tûb tevbe eden yok mu? Allah tevbe de vazgeçsin günahından da nadim olsun da Allah da tevbesini kabul etsin. İnşallah... Yani ben onu bu, bunu amin denirken istiğfar edin demiyorum yanlış anlamayın. Kalbinizden muradınızı tutarsınız. Yani isteyen var mı saati geliyor demek istiyorum. Ondan sonra namazdan sonra zaten istiğfarlar ediliyor. Evet. Ebu Reyhan Radiyallahu Teala Taala hadis-i şerifte buyurdu sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem veğfirullah eba. Allah Teala aksilik etmeyenler için Ramazan ayında tüm bir, toplu bir mağfiret buyurur. Bütün günahlarını affeder. Ancak aksilik edenler müstesna. Aksilik eden. Yani imtina eden. Geri kaçan. Dediler, ya Bahureyre, şimdi hadis-i bize rivat ettin de biz manasını anlamadık. Bu aksilik eden ne diyor yani? Hangi günahı yapıyor? Ebu Hureyre Hazretleri tefsir etti bunu yani ben يَسْتَغْفِرَ اللّٰهِ Allah'tan af istemekten geri duruyor. Bu aksi adam. Yani estağfirullah demiyor. İstiğfar etmiyor. Günahına pişman olmuyor. Bu adamı Mevla Ramazan'da gelse affetmiyor. Bu Ramazan-ı Şerif'te e, mutlaka istiğfarı çoğaltın ki af olma mevsimidir. Bunda af olmazsa ne bu Aziz-i Şerif'te? اِذَا لَمْ يُخْفَرْلَهُ ف۪ي رَمَضًا فَمَتًا Ramazan'da da af olmayan ya ne zaman af olacak buyuruyor. E bu ne demek? af olamaz demek yani. Ramazan şerifte, biliyorsunuz yine bir hadis-i şerif hakim müstedirekte tahrici etmiştir. Ee, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? Ühdurul minbere. Geliyor, sahabe-i ikramdan zatlar da var. Minberin yanına gelin buyuruyor. Yani bir şey söyleyeceğim size, konuşma yapacağım diyor. Onlar da minberin yanında fehazarına toplandık diyorlar. Minber yani işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem üç basamaklı öyle büyük camilerin şeyi gibi değil. O yaslandığı kütük hurma ağacından sonra onun yerine yapılan, üstüne konulan minber. Buyurur ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rah menfu bir adamın burnu e, toprağa sürtülsün ki yani muradını eremesin. Helak olmuş gibi adam. O annesinin, babasının ikisine veya birisine sağlığında yetişti. Fakat e, Ha üç kere amin diyor. E, Sahabe-i kiram aminleri duyunca, duaları duymayınca biz aminlerini işittik, dualarını işitmedik ya Rasulallah diyorlar. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin geldi şimdi Tabii Hz. Cibril bazen insan kılığında onlara görünüyordu ama ekseriyetle geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu onlar görmüyordu. Bazı Ayşe annemizin yanında Cibril geliyordu. Diğer hanımlarımın yanında gelmiyordu diyor. Sadece Ayşe'nin yanında geliyordu. Radıyallahu anh'a o da onun Ayşe annemizin bir menkıbesidir, faziletidir. Yani vahiy onun yanındayken de ben geliyordu. Öbürlerinin yanında gelmiyordu. Eee... Bir şey söylüyordu. Cibril şöyle buyurdu. Böyle vahiy geldi. veya hadis-i şerif de vahiy olduğu için. Hadis-i şerif de gelebiliyor. Ee, Ayşe annemiz şaşırıyor. Sübhanallah. Teram ara Benim görmediklerimi görüyorsun ya Resulallah. Ne acayip diyordu. Yani ben senin yanındayım. Ne zaman geldi de gitti de benim de haberim olmadı diyordu. Burada da Hz. Cibril geliyor. Hem de insanlar e, sohbet dinlerken yani minberin ee, önünde hazır iken onlar hiçbir e, eser görmüyorlar. Ses teşitmiyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle durup durup amin deyince diyorlar ki bu boşuna olmaz siz bir kendiniz dua da etmediniz. Bu amin neyeydi? Buyuruyor ki Cibril şimdi geldi bir e, beddua etti. Ee, bedduasında buyurdu ki bir adam ee, anne babasının ikisine veya birisine sağlığında yetişimde fele müdhilal cennete onlar ona onu cennete sokamadılarsa anne babası cennete sokamadılarsa o adam helak olsun. Ben de amin dedim diyor. Duadan cibril amin, bet duadan amin diyen Muhammedülemîn sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu duada olmaz. Peki niye böyle diyor? Çünkü anne baba çocuğuna karşı çok şefkatlidir. Hele ki yaşlılıklarında onlara yetişmişse, onlara bir hizmet etseydi, rızalıklarını alsaydı, helallıklarını alsaydı, bir anne babasından, ikisi de olsa olmasa, biri de olsa yeter, birinden bile dua alsaydı, ne kadar kolay cennete girecekti. Bu ki cennete giremedi, yani ana babası onu ki cennete girdiremedi. Demek ki bu ne kadar bozuk bir çocuk ki, ne kadar fena bir kişilik ki, hiç anne babasından bir dua alamamış. Sonra... Cibril geldi yani herhalde basamaklarda, birinci basamakta, ikinci basamakta. Sırası belki biri önce biri sonra, onu şimdilik hatırlamayabilirim. Ama üçü de söylüyorum. Diğer basamakta yine Cibril aleyhissalâtu buyurdu ki, وَعُدَمَنْ ذُكُرْتَ عَنْدَهُ فَلَمُسَّلِّ عَلَيْكُ Yardır tabiri de olabilir. Senin ismin kimin yanında anıldı da o kişi sana salavat okumadı, duada bulunmadıysa, o da Allah'ın rahmetinden, cennetinden uzak olsun. Ben de amin dedim diyor. E bu şimdi hakikaten salavat-ı şerifi okumamak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hele ki ismi şerifi anıldığında, yani Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem dendiğinde, yani maalesef bazı vaizlerin, hatiplerin, hocaların, televizyondaki konuşmacıların, Hz. Muhammed deyip geçtiklerini, sallallahu teala aleyhi ve sellem demediklerini en azından aleyhissalatu vesselam daha kısa olsa aleyhissalatu vesselam demediklerini üzülerek görmekteyiz e tabi bunların bu tutumu halka da bunu ne yapıyor kötü alışkanlık olarak kalıyor o, lazım olsaydı hoca derdi profesör olmuş adam sen ondan iyi mi biliyorsun diyor ve böylece milletimiz salavat-ı şerife okumayı ihmal ediyor ismi anıldığında salavat zaten devamlı oku ayrı bir şey ama ismi anıldığında yani vacip diyen ulema var. Yani vacip denmese bile çok kuvvetli sünnet ama burada bir tehdit var. Tehdit olduğu için vacip olma şeyi güçleniyor. Tehditte ne diyor? Yani bir amelin faziletini anlatırsın. Cennette iki köşk var. On tane şu var. Hizmetçi var. Ama bunu şimdi yapmazsan bu ameli bir ceza verilmiyorsa bunda ne oluyor? Faziletli amel babında kalıyor bu. Ama şimdi e, sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın. E, bu emir var ama bu ne emridir acaba? Fazilet emri midir? Vücup emri midir? müşrikin. <gülüyor> Müşriklere benzemeyin. Müşriklere muhalefet gelince hemen bakıyorsun aa burada bir sakındırma var, uyarı var. O zaman ne oluyor? Bunun vacip olduğu çıkıyor. Veya lanet okunan bir hadis-i şerif olursa şunu yapana kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etsin. Şimdi sen burada Kadına benzemek, efendim kadın gibi kırıtarak konuşmak veyahut işte tüylerini yoldurmak gibi vesaire. Ee, kadına teşebbüh, kadın kıyafetleri giymek gibi vesaire. Sen şimdi bunun acaba e, bu kötü bir şey mekruh kabilinden midir? Yani Allah'ın istemediği bir şeydir ama haram mıdır acaba? O zaman ne anlıyorsun? Madem lanet okuduğuna haram olduğunu anlıyorsun. Çünkü normal mekruh bir işe lanet okumaz. Burada da şimdi ne anlıyorsun bu hadis-i şerifte? Ee, senin adını anılıp da yanında salavat okumayan rahmetten uzak olsun. Rahmetten kim uzak olur? Rahmetten mahrumlar uzak olur, fasıklar uzak olur. Müslüman niye rahmetten uzak olsun? O zaman bu salavat okumayı terk etmek, hele ki ismi şerife anıldığında sallallahu ale, aleyhi ve sellem hatta zamiri bile olsa, bak şimdi zamiri geçti, zamiri bile olsa e, salavat şerifeyi terk etmekte büyük bir beddua var. En büyük cimrilik diyor ya en büyük cimri kimdir? Cimrinin beteri. Yani zekat vermeyen, fitresini vermeyen tabi ki cimri ama e, benim adım e, yani anıldığında bir salavatı benden esirgiyenden daha cimri yoktur diyor. Ki ben sizin için her şeyi müfeda ettim. Ümmetimin kurtuluşu için. Gece gündüz dua ettim. Yatmadım, yemedim, içmedim, açsız kaldım. Size bu İslam'ı tebliğ ettim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü basamakta Hz. Cibril buyurdu ki Be'de men ama Ramazane felem yukferlev Bizi alakadar eden kısmı Ramazan-ı Şerif'e yetiştiği halde yani yetiştik on günü de bitiriyoruz. Üçte biri bitti. Bir adam Ramazan'a kavuştu halde Ramazan-ı Şerif'ten olmadan çıkarsa yani günahlı çıkıyor. Ramazan çıkarken günahları af olmamış. Bayram gecesi bir dua var. Bu dergide yazdım. Bayram bu Temmuz sayısı. Orada işte bir, bir şifre var. Çok muazzam bir dua cafer Sadık'tan radıyallahu anh ki yani bayrama günahsız çıkmanın formülü yani. Mutlaka yapmak lazım. Çünkü Ramazan'dan af olmamış çıkarsa diyor kahrolsun diyor. Helak olsun diyor uzak olsun rahmetten ırak olsun diyor. Hazreti Cibril dua diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dedim diyor. Bu duarette olmaz. Ki Hakim Müstedrek'te bu hadis-i şerifi tahric ediyor. O zaman bu duarette olmuyorsa sen Ramazan-ı Şerif'ten günahkar çıktığın zaman sen yanmışsın. Günahsız çıkmanın çaresine bakman lazımdır. Onun Ramazan-ı Şerif'te 4 hasleti, hasleti çok yapın, ikisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Bunun birinci kelime-i ikincisi istiğfardır. Bu istiğfarla Allah'ı razı edeceksin. Ne demek? Affedecek seni, razı olursa günahkar bırakır mı sen? Razı olacak ya! Rızası buna bağlı diyor, Ramazan'da çok yapın. Kaç kere okudunuz bugün istiğfar? Kaç kere Ebu Hureyre'nin günlük verdiği zikret, bizim tarikat dersindeki sayı tutmamız, zikir yapmamız gibi Günlük verdiği 12000 bin istiğfar. Ebu Hureyre gibi bir sahabi. On bin istiğfar ediyor Allah'a günlük. Biz bu günahlarla bu durumda nasıl baş edeceğiz? Hiç istiğfar etmiyoruz. Hani tarikata olanlar hiç olmasa en azından yüz kere derse başlayayım diye o tarikatın ne bereketleri var, adama yüz kere salavat ettiriyor, yüz kere istiğfar ettiriyor, bin kere beş bin kere Allah dedirttiriyor ya. Yani bu tasavvufun çok bereketi var öbür türlü bir kere Allah demez ancak Allah belanı versin derken bir Allah diyecek başka türlü adamın ağzına Allah gelmiyor yani evet şimdi hadis-i şerifte yine beyan ediliyor Hazreti Cibril'i işittim şöyle diyordu buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'den duyduğunu söylüyor zaten buradan da anlayın hadis-i şeriflere bahitirin <gülüyor> Hazreti Cibril bu halbuki ayet değil Oradan da andaki hadisleri de o getiriyor. Evet. Kıyamet günü bir delikanlı getirilir. Mahşerin, mahşerden insanların önüne gelir. Ağlar vaziyette, mahzun halde. Melekler onu cehenneme doğru sevk ediyorlar. Ellerinde demirden kamçılar var. Vuruyor kamçıyı demirden, ateşten. Demir ama ateş. Yani kamçı demir ama kıpkızıl ateş. Hem yakıyor yani, hem acıtıyor hem yakıyor. O diyor, el eman, el eman, kurtar Allah'ım kurtar, bana güvence ver diyor, azabından eman ver diyor. Bu adam ne kadar bu genç delikanlı bunu söylüyor. Ey gençler, birden öleceğiz. Çokları genç ölecek, çokları ihtiyar olamadan ölecek insanlar. Şu anda ömürler çok kısaldı. Yaşlanma, yaşlanamıyor o insanlar. Yaşlanamadan ölüyorlar. Yani 40 yaş, 50 yaş. Genç demektir eski ümmetlere göre. Bin sene böyle bağırıyor. Bin sene. Bir sene değil. Bin sene. Nasıl dayanacaksın bu kamçılara? Nasıl dayanacaksın bu demirden, ateşten kamçılara? Sen bu ateşi nasıl gözüne alıyorsun? Şimdi af olman için sana mevsim geldi. Ramazan'da af olmazsa ya ne zaman af olacak buyuruldu. Bu kadar istiğfar mevsiminde sen kaç kere Allah'tan af istiyorsun? Ve kardeşim sen de benden betersin, ben de senden beterim ya. Yapmayalım. Aa, vakit verdim evla bu kadar ya. Yatarken üç kere etsen günahlarına oluyor ya. Yatarken ya. Yattığın yerde üç kere söyle ya. Mübarek adam. Ya işte zaten öyle bir uykum gelmiş yatıyorum ki estağfurullah diyemeden uyuyorum. Doğru diyorsun. Ben de öyle oluyorum bazen. Ama biraz da zikre hazırlanarak yatta, hepten bütün filmi, tiyatroyu, açık oturumu, haberler, reklamları seyredip de Yatağa gözü kapalı ne gidiyorsun ya? Biraz da yatakta tevbe, istiğfar, telafi belki canımı alacak Allah bir daha geri vermeyecek arkadaş. Dualarım kitabında yatmadan evvel okunacak dualar bahsine. Lütfen Allah rızası için bir bakar mısınız? Orada 5-10 tane dua var. O bir tanesinde ne diyor? Ve yine emsek de nefsi, canımı geri gönderirsen Ya Rabbi salihleri koruduğun gibi beni de günahlardan muhafaza el. Ama benim ruhumu alacaksın ya şimdi beni uyutacaksın. Evet, aldığın zaman ya tutarsan, izin vermezsen, geri dönme dersen, in emsek de nefsi, i̇şte ben o duayı okurken yatmadan evvel, feci bir moralim bozuluyor psikolojim, tabi uyanıyorum bir daha, uykum da kaçıyor yani. Çünkü neden ya uyanamazsa hesabı var. Yanımı diyor tutarsan, ferhamha rahmetin muamele ile ruhuma rahmet eyle diyor. Ama şimdi orada tabi biraz da moral bozuluyor. Ama sen zaten mana mana bildiğin yok. Arapça okuyup gidiyorsun nasıl olsa. Ruhunu mu aldı, ruhunu mu verdi? Bir şeyden haberin yok kardeş. Biraz da manalarını onun için yazıyoruz. Altına da manasına bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kalbini anlasın. Nefsimi tutarsan, yani ruhumu rahmetinle muamele et. Yani gönderirsen geri, salihleri muhafaza ettiğin gibi onu da ifset. Amin. Güzel dua. Yatarak okunacak. El eman diyor azaptan kurtar. Eman yok sana diyorlar. Bin sene böyle kamçıları yiyor. Ondan sonra hadi yürü bakalım bin senesi doldu. Mevla Teala'nın huzurunda tevkif ediliyor. Hemen azap melekleri geliyor. Daha azap yeni başlıyor. Bu arada bekleme faslı. Nezarette. Daha mahkemeye çıkmadı. <gülüyor> cezavine gitmedi. Daha nezaret işi bu. Bin sene. Ahiret böyle bir yer öyle. Öyle şimdiki gibi 3 günde 4 günde avukat geldi kardeşim bekleme süresi doldu falan. Öyle bir şey yok orada. Bin sene duruyorsun. Geldi Mevla'nın huzuruna, Mevla mekanda münezzeh. İstediği yerde ona e, hitap eder. Kul mekanda. Azap meleklerini emrediyor. Bunu yüzünün üstüne çevirin. Sürterek suratın üstüne ateşe atın. Sevk edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor tabi bunu duyunca çok üzüldüm. Bütün ümmetinin başına gelecekler, onu çok mahzun ediyor. Bu kadar ahiretteki azapları hep bize naklediyor ama en çok acısını o hissediyor. Çünkü o, hepimiz onun ümmetiyiz. Üveyi ümmeti yok. Sen kendi çocuklarını düşünür müsün? Sen kendi çocuğunun ateşe gitmesini, gözünün önünde kamçılar yemesini, senelerce ateşten kamçılarla dövülmesini, sonra gözü bakarak senin önünde ateşe atılmasına ne kadar üzülürsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz ümmetinin bu haberlerini duyduğu zaman, başına gelecekleri öğrendiği zaman vallahi yemin edebilirim ki Allah'ın ayetiyle bil müminine rahim o inananları çok esirgeyen, çok acıyan peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem senin öz çocuğunu acıdığından sana daha fazla acır. Ben bunu Allah'ın ayetine dayanarak yemin ettim. İnananlara çok acır. inne men aleküm bismül Ben sizin babanız yerindeyim diyor. Hanımları da bizim oluyor? Öz annemizden ileri annelerimiz oluyor. Ben sizin babanızım diyor. Mal bırakanın varislerine kalsın, borç bırakan bana gelsin, borcunu ödeyeceğim alacaklıları benden alsın diyor. Ben sizin babanızım, ümmetimin babasıyım diyor. Şimdi, senin babalığına benzemez ama sen öz oğluna mutlaka acırsın veya kızına ateşe düştüğünü görsen gözünün önünde atıyorlar. Nasıl için yanar? Bir analık babalık bizde de var. Düşünelim bakalım ne kadar üzüleceğimizi. Kaniat'ın efendisi Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem neler çekti bu rivayetleri anlatırken ne üzüntüler yaşadı? Hazreti Cibril'den dinliyor ama bir de ona sorun bakalım. Başına gelecek ümmetinin acıyor onlara. Dedim ya Cibril Melhu ve bu nedir bu bu ey Cibri bu genç delikanlı ne yapmış bu kadar bu ya? Kim bu? Ale şap bu ki? Sen ümmetten bir genç yaşta ölmüş. Genç yaşta ölünce genç. Ya hangi yaşta ölücem mahşer öyle çıkarsın. Cennette yaşlar eşitlenir. Ama mahşerde yaşlar eşitlenmez. 100 yaşında ölen yüzde kalkar, 10 yaşta ölen onda kalkar. Cennette yaşlar eşitlenir. Eşitleme mahşerde yok. Herkes ameline göre hesabına göre çıkıyor. Bu bir genç. Genç ölmüş, genç çıkmış. ve madem bu, dedim sordum ki bunun suçu neymiş bu kadar azaba müstahak olmuş bu yaşta ne kadar günah yapmış genç yaşta bu. Hani yaşlanır da adam Kaşarlanana kadar bayağı yapar. Bu genç ya. Buyur, edirake ramadan. Bu genç ama, kaç ramazana kavuştu tabi. 15 yaşında, 20 yaşında ölen bile, kaç ramazana kavuşuyor? Ramazana yetişti. Fe'asallahu te'ala fi, günahlara devam etti, tam isyan etti. Velem <gülüyor> yetiu, tevbe de etmedi. Tevbe kapısı açık. Velem <gülüyor> yesteğbirillâ Ya Allah onu, Affetmek için bu kadar bahane Koydu ortaya Ramazan şerifte bak 11'de başlıyor ya Hadi 2'de belki gaflet edersin 11'de başlıyor ilk gece 3'te birine çekti şeyi Var mı haf isteyen Seher vakti kabul etti o saati ee, Tevbe eden var mı Mahfet isteyen var mı Bu kadar iddialar etti Teravih kılanları affediyor Oruç tutanı affediyor e Sen ne yaptın be kardeşim Bu kadar imkanı değerlendiremedi Tevbe de etmeyince O ileri fırç attı yani imansız değil. İmanlı çocuk. Ama ne dedi? Daha ben gençim dedi. Yaşım 15, 16, 20, 23, 25, 30, daha evlenmedim. Ne var falan derken Allah azze ve celle Allah onu ansızın yakalayıverdi. Ansızın ne demek? Tevbe fırsatı kalmadı. Pat diye gitti. Her gün bu kadar. E, trafik kazalarında İş kazalarında, dünyada, Türkiye'de neler haberler duyuyoruz? 15, 20, 25'e bölüyor. Hep haberlerde. E sen bunu tevbe edebilmiş mi acaba? Bu Ramazan'da istiğfara muvaffak olabilmiş miydi acaba bu kardeşimiz? Ya Rabbi, Habib'in ümmetine affeyle ya Rabbi. Amin. Mağfiret ya Rabbi. Amin. Rahmetinle muamele Rahmet fastının sonunda ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle kabille. Nureyle azapları varsa def eyle, raf keremeyle izale eyle, kerem eyle yarım, sevgilin bahçına sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama kardeşim, kardeşim, muhterem kardeşim, genç kardeşim, ben sana çok kolay şeyler söylüyorum, çözümler üretiyorum. Estağfirullah lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel qayyûme ve tuûbu ileyh. En büyük günahı diyor sana. Hadi şerif Tirmizi'den okuyorum sana ben. Bu çok zor bir şey değil be kardeşim. Ama tabii ki farz namaz, farz oruç bunlar şart. Ama farz namaz ne ki ya? Farz oruç ya nedir? Tutuyor yedi yaşta çocuk tutuyor. Allah sıhhat verdiyse bunu sana sorar. Özellikle bir istiğfar var İbn Abbas olduğunu anıvarvate ediyor. Bu 357. sayfede Ramazan Risalesi. Elden düşürmeyin dedim. Ramazan şerif izahesi. 400 sayfa belki de kitap. 400 sayfa. Burada diyor ki, Recep Şaban ve Ramazan'a mahsus. Şimdi Ramazan da bitiyor, bekle bir daha Recep'e kadar yok. Dikkat edelim. 20 günümüz kaldı, 19 günümüz. Öğlenle ikindi arası okunacak. Öğlen namazını hemen peşine okusan daha iyi olur, hem unutmazsın. Ama ikindiye kadar yolu var. Yani ikindi kılınana kadar. Estağfirullah el elledi. la ilahe illa vel-hayyye ve-tübüyleh <gülüyor> tevbete abdin zalimin linefsi La yemlöküle nefsi, nefan, veya baran, veya mevten, veya hayatan, veya nushura. Okunuşu ve manası 357, manası 358'e de geçiyor. Okunuşu üç satır. Bak bir dakika sürmedi, birkaç saniyede okuduk. Bazı rivayetlerde yedi kere okunması da söyleniyorsa da evla olan. Ama e, e, tabii ki hadis şerifin zahirinde kayıt koymadığından. Bir kere de okuyana bu müjde vardır ki Allah Teala o kişinin sağındaki solundaki meleklerine vahy ediyor. Ehriku <gülüyor> kitabe seyyati min divani sayfeti. Bu kulumun amel defterindeki seyyiatı ile ilgili kötü işleri ve günahları ile ilgili kitabın yani yazıların tümünü yakın. Seyyat dosyasını, tümünü yakın. Hani bazı dosya kayboluyor ya arşivden, yandıysa daha o dosyayı emniyet de geri çıkaramıyor Mahkeme de çıkaramıyor Şimdi biraz bilgisayar şu bu işleri çıktı Eskiden nasıldı? Yandı mı gitti Dosyayı bulamıyorsun daha Yakın Yani mahşerde bile bu günahlar senin önüne çıkmaz Demek yandı Çıkmaz Onun için bu istiğfarı Önemle rica ediyorum Öğle namazını müteakiben bir kere olsun Sayfe 357 Evet Yine en mühimi Seyyid-ül söyleyip duruyoruz, İstihfarların Efendisi, Allahümen Tearabbi Duası, Dualarım Kitabında da var, bu Ramazan içerisinde de var, 359, bunu okuduğu gün ölen, yemin etti Resulullah cennetliktir. Cennete girdi, yemin ediyorum diyor. Ve hadis Bukhari'dir, Bukhari ayet gibi, sahih. 13'ün için Seyyid-ül bundan amel edelim inşallah ve böylece Ramazan-ı Şerif'te dört kasmeti çoğaltın, İkisiyle Rabbinizi razı edin. Birincisi kelime-i şehadettir. ikincisi istiğfar. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu estagfirullâhellezî la ilahe illâhü el hayyel qayyûme ve etûbü ileyh Allahümme inni eselükel cennâ ve eûzü bike minennâr yarın da o cennet isteyip cehennemden sığınmanın hakkında varid olan diğer rivayetleri okuyacağız. İnşaallahu Teala. Bu mübarek gecenin teravisinde de fazilet çok. Siz amel edin. Allah verecek fazl-ı keremiyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.